Nasılsın kara gözüm? hadi var Güzel. Niye borçluyuz peki bunu? Gözüm seyiriyor da gözüm gözüm ondan. Gözün seyiriyor. Ne oluyor efendim seyirince? Müjdeli haber alacağım. Sol ya o yüzden. Ha, peki e, sağ olunca... Aman ağzından yel alsın. Ne oluyor söylesene ya? Fena fena. E, fena şeyler oluyor yani öyle, öyle mi? Öyle öyle mazallah. E, bugün mü alacak bu iyi şey? Bugün ya da yarın. ...bunu nereden anlıyorsun peki? Yani uzun süredir seyiriyor... ...artık zamanıdır diyorum. Bence artık doktora gözükmenin zamanıdır. Bu seyirmeler sinirsel olabilir... ...başka şeylerden de kaynaklanıyor olabilir. Ciddiye al bence kara gözüm. Haklı olabilirsin. Çünkü az önce de sağ gözüm seyirdi. Hani kötü haberdi? Bak dediğim gibi sinirsel bu sinirsel. Senden kötü haber mi olurmuş? Açtın yine o bilmiş çeneni. Yahu ben senin iyiliğin için söylüyorum... Yok yok. Var bende bir şeyler hissediyorum. Geçen de elim kaşındı. Ne oluyor el kaşınınca peki? Sağ mı sol mu? ha Bunun da sağ solu var. Eh sağ diyelim. O zaman para gidecek. Soldaysa gelecek ha? Ee, bak işi aferin <gülüyor> Ya ya. Eczama falan olursa? da geçen ayağım kaşındı ama bir yere gitmedim. Yoksa ayak kaşınınca misafir mi gelecekti? Ben de karıştırıyorum bazen. Ya belki basittir çözümü karagazım, belki yediğim bir şey dokunmuştur, alerjik filandır ya da mevsimsel. Peki bu vücudunun diğer yerlerinde de var mı? Ara sıra kolumda, baldırımda hatta sırtımda da oluyor. Hadi ya! Ya işin kötü tarafı bunların ne manaya geldiğini bilmiyorum. Bak şimdi saç diplerime de vurdu. İşte bende bilgi bir yere kadar. Ne olacak acaba? <gülüyor> Şey, senin beni dinlediğin falan yok. Bulaşıcıdır Allah bilir bu. Bari ben kendimi kurtarayım. Efendim, geldik de bugünlük sohbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Ben kaşınıyorum. Ben de kaçıyorum. Ama.